33. ayet O gün yaptıkları kötülükler açığa çıkıp gözükecek ve alaya aldıkları şeyin azabı kendilerini kuşatıp mahvedecektir. 34. ayet Onlara denilir ki Nasıl siz bu gününüze kavuşmayı unuttuysanız bugün de biz sizi unutup bırakacağız. Artık yeriniz ateştir. Size yardımcı olanlar da yoktur. 35. ayet Bunun sebebi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 onun ana karnında taşınması ile sütten kesilmesi otuz aydır. Nihayet o bedeni yiğitlik yaşına gelip bir de akli ve ruhi kemal çağı olan kırk yaşına eriştiği zaman ''Ya Rabbi gerek bana gerek anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi, razı olacağın iyi işler yapmamı bana ilham et ve beni muvaffak kıl. Neslimi de benim için ıslah et.''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 Kendilerinden önce cinden ve insandan gelip geçmiş ümmetlerle beraber üzerlerine azap sözü hak olmuş kimselerdir. Gerçekten onlar aldanıp ziyana uğrayanlardır. 19. Ayet Herkesin yaptıklarına iyilik ve kötülüğe göre dereceleri vardır. Bu da haksızlığa uğratılmayarak yaptıklarının karşılığının kendilerine tas tamam verilmesi içindir. 20. ayet. Küfre sapanlar, inkar edenler ateşe sunulacakları gün onlara: Siz iyi ve güzel şeylerinizi dünya hayatında harcayıp tükettiniz ve bunlarla safa sürdünüz. Buraya bir şey bırakmadınız. Yeryüzünde haksızlıkla büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı artık bugün aşağılayıcı azap ile cezalandırılacaksınız denilir. Bunlar Allah'ı tanımayıp bencil çıkarlarını, arzularını, ideolojilerini ve geçici benlerini ilahlaştırmışlar ve böylece kendi azaplarını hazırlamışlardır. Hazret Ömer bu ayetten çok korkar ve ahirette bu ayete muhatap olmayasınız derdi. 21. Ayet Resulüm, adın kardeşi Hud'u da hatırla. Hani o ahkafta kavmini uyarmıştı.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 Sabırlı ve metin oldukları için ben de Minher Rusuli'deki Mini Beyaniye tercihini aldım ve tercümede peygamberlerden azim sahibi olanlar ifadesini kullandım. Muhammed Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1. Ayet Allah'ın vahdaniyet ve hakimiyetinde ve onun emirlerini tanımakta nankörlüğe, küfre,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 ve hallerini düzeltmiştir Üüncü ayet bunun sebebi küfre sapanların ilahi hükümlerden yüz çevirip batılar uymaları iman edenlerin de rablerinden gelen hakkı uymalarıdır. İşte Allah insanlara hallerine ait misalleri böyle anlatır Dördüncü ayet Kafirlerle savaş için karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun.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 ve Allah'tan gelenleri hiçe sayanların sonu nasıl olmuş? Allah onları her şeyi ile kökünden kazımıştır. Bütün kâfirler içinde onun benzerleri vardır. 11. Ayet Bu böyledir. Zira Allah iman edenlerin koruyucusudur. Kafirlere gelince onların hiç koruyucusu yoktur. 12. Ayet Hiç şüphesiz Allah İman edip de salih, sevaplı işler işleyenleri alt tarafından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Küfre sapanlar, inkar edenler ise dünyada sırf zevklenip eğlenirler ve hayvanlar gibi yer ve içerler. Artık onların yeri ateştir. 13. Ayet Resulüm, seni içlerinden çıkaran memleket halkından daha kuvvetli, Nice memleket halkı vardı. Biz onları yok ettik de onlara hiçbir yardım eden olmadı. 14. ayet. Artık Rabbinden apaçık bir delil olan Kur'an'a tabi olan kimse hiç kötü ameli kendisine süslü ve güzel gösterilmiş ve keyif ve zevklerine uymuş kimse gibi midir? 15. ayet. Muttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşayan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 Sorumluluktan kurtaran da budur. Meyveler yalnız kabuğunu yemek için değildir. Bundan dolayı okuyup üzerinde tefekkür etmeyenleri Allah-u Teala kınamakta ve bu sebeple de büyük sorumluluk yüklemektedir. 25. Ayet Hakikaten kendilerine Kur'an'la doğru yol belli olduktan sonra geri küfürlerine dönenleri şeytan buna teşvik etmiş ve onları uzun emellerle umutlara düşürmüştür.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 Allah'ın hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? 30. ayet. Eğer dilersek sana onları münafıkları elbette gösteririz. Sen de kendilerini mutlaka simalarından tanırsın. Ayrıca sen onları sözlerinin eğik bükük olan üslubundan da hemen tanırsın. Allah bütün iş ve hareketlerinizi bilir. 31. ayet. Andolsun ki.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 bunların amellerini boşa çıkaracaktır. 33. Ayet Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin, Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın. 34. Ayet Şüphesiz ki o küfre inkara sapan ve insanları Allah yolundan ve Müslümanca yaşamaktan men eden, sonra da bu küfür haliyle ölenler var ya,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 Yedinci ayet Göklerin ve yerin azap ve yardım orduları yalnız Allah'ındır. Allah yegane galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sekizinci ayet Resulü Şüphesiz biz seni bütün insanlara bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Dokuzuncu ayet Bu ise sizlerin de Allah'a ve Resulüne iman edip,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 Kimin O'nun dilemesine karşı koymaya, sizden bir şeyi engellemeye gücü yeter. Doğrusu Allah, yaptığınız şeylerden hakkıyla haberi olandır. 12. Ayet Aslında siz, peygamberin ve müminlerin mağlup olup ailelerine asla dönmeyeceklerini sandınız. Bu düşünceniz gönüllerinizle süslenip yerleşti de kötü zanda bulundunuz.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 Zaten onlar da buna layık ve buna ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Cahiliye asabiyeti veya taassubu, cahiliyenin kibirli ve öfkeli soy sopçuluğu ile Hz. Peygamber'e ve onun şahsında İslam'a cephe almalarıdır. Hz. Peygamber rüyasında ile güvenli bir şekilde Mekke'ye gidip umre yaptıklarını görmüş ve bunu da anlatmıştı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 kafirleri öfkelendirmek içindir. Allah, içlerinden iman edip de salih amel işleyenlere mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Bu ayeti kerime ile de Allahü Teala, Hz. Muhammed'in kendisinin Resulü olduğunu tasdik etmektedir. Ayette geçen nişandan kasıt, manevi bir nişandır. Hz. Muhammed'le beraber olmayı kabul eden sahabiler,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 Basın ve yayın araçlarının veya fasıkların verdiği haberlerde doğru olmayabilir. Buradan hareketle yazılan ve söylenen haberleri ve olayları yukarıdaki ayetin ışığı altında okumak, araştırmak ve dinlemek gerekir. Yedinci ayet Bilin ki Allah'ın Resulü içinizdedir. Eğer o birçok işte size uysaydı kesinlikle sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah,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 her çeşit çift bitkilerden bitirdik. Sekizinci ayet. Bunların hepsini Allah'a yönelen her kulun kalp gözünü açmak ve ona ibret vermek, kulluk görevini hatırlatmak için yaptık. Dokuzuncu ayet. Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Onuncu ve onbirinci ayetler. Kullara rızık olsun diye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 mutlaka vuku bulacaktır. Muntazam dalgalı yollara, yörüngelere, galaksi ve diğerlerine sahip gök hakkı için doğrusu siz peygamber hakkındaki o kâhindir, şairdir, sihirbazdır şeklindeki sözlerinizde çeşitli çelişkiler içindesiniz. Oysa imandan döndürülen aklı çarpık kimseler ondan döner.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 Size vaat edilen şeyler vardır İşte Göğün ve yerin Rabbine And olsun ki O vaat edilenler Sizin konuştuklarınız Ses gibi apaçık gerçektir Resulüm Resulüm İbrahim'in ağırlanan o şerefli Misafirlerinin haberi Sana geldi mi? Ayetteki hel soru edatı Kesinlik ifade etmektedir